Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalar'da tekrar birlikteyiz Bir haftalık aradan sonra radyo havandasınız Diyebilirim ki e, Radyomuzun en şanslı programcılarından biriyim e, Çünkü her hafta Konuşacak o kadar çok şey oluyor ki açıkçası yarım saate ya da 40 dakikaya bunu sığdırmak imkansız oluyor. Ee, Türkiye spor ortamı diyeceğim iddialı olacak. Futbol ortamı daha doğrusu olacak. Ee, futbol ortamı çok hareketli. Ee, öylesine hareketli ki e, Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir milli maç bile gölgede kalabiliyor. Bugün Avrupa'nın e, Birçok ülkesinde e, iddiası olan ya da olmayan e, ülkelerde baktığınız zaman medya hep milli maçları konuşuyor. Çünkü milli maçlar haftası. Ama Türkiye'de biz e, arkada bıraktığımız e, haftada Galatasaray'la yattık, Galatasaray'la kalktık. Tabi bu yeni bir şey de değil aslında son 3 e, aydır bu böyle. Türk Telekom Arena stadının açılışından bu yana. Türkiye Galatasaray'la yatıyor, Galatasaray'la kalkıyor. E, üç büyüklerin daha doğrusu e, bir takımın büyüklüğü işte görüldüğü üzere sadece şampiyonluklarla ölçülmüyor. Şampiyon olamadığında da kamuoyunda tartışılıyorsa büyük takım oluyor. E, çünkü her haliyle ilgilenen milyonlarca insan var. Geriye bıraktığımız haftada dediğimiz gibi Milli Maçlar Haftası'ydı. Avrupa Futbol Şampiyonası 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları oynandı. Türkiye e, sadece bir maç oynadı. O maça geleceğiz. E, öncesinde dediğim gibi Galatasaray'la e, programımızı açalım. Galatasaray İlginç bir mali genel kurul yaşadı. Bu Galatasaray'da bir dönüm noktasıydı. Camiye için bir dönüm noktasıydı. Adnan Polat e, gol atım derken kendi karesine golü attı. Şöyle ki, e, geçen hafta Perşembe günü Adnan Polat e, gazetecilere bir e, yemek e, düzenledi. Akşam yemeği Polat Rönesans Oteli'nde kadar ben de bu yemeğe gittim. Orada Adnan Polat şöyle bir ipucu verdi bize. Mali Genel Kurulu yapacağım. Ondan sonra bir 10 gün kafamı dinleyip geleceğe dair kararımı açıklayacağım. Aslında bu iyi bir okumayla ve Mali Genel Kuruldaki havaya göre de eğer çok yoğun bir tepki varsa, zar zor ibra edilecekse muhtemelen o 10 gün sonra diyecekti ki seçime gidiyoruz. Yok eğer mali genel kurulda çok olumsuz tepkiler çok yüksek olmaz, görev süresini tamamlayacaktı. Yani 2012 Mayıs'ına kadar. Fakat öyle bir mali genel Kurul yaşadık ki, hani tırnak içinde Aristokrat, bir cami olarak tanımlayan Galatasaray Mali Genel Kurulu adeta tribün önünde yapıldı. Son derece hareketli bir izleyici kitlesi gelmişti. Genç üyeler e, rağbet etmişti ve her e, olumlu olumsuz kararı büyük alkışlara bir gol sevinci gibi ya da kaçan bir gol pozisyonu gibi tepkiler vererek e, izlediler. Mali Genel Kurulu öncesi yani işte Türk Telekom Arena Stadının açılışı sırasında yaşanan siyasi kriz dolayısıyla yani başbakanın protesto edilmesi, TOKİ başkanının protesto edilmesi sonrasında işte bu kişilerin stadyumu terk etmesi vesaire Adnan Polat'ın siyasi iktidara karşı mahcup duruma düşüp düzelteyim derken olayı kendi camiasının karşısına alması Hasılı o gün yani ocaktaki arenasının açılışında yaşanan olaylarda Adnan Polat'ın tavrı kendi camiasının nezdinde başkanlığında bitirdi esasen. O gün bugündür Galatasaray'ın önde gelenleri, duayenleri yaşlıları, gençleri Adnan Polat'a derhal olağanüstü seçime gitmesi çağrısında bulundu. Gel şu mali genel kurulda öncedeki şu tarihte seçime gidiyoruz. Böylece mali genel kurulda patırtısız gürültüsüz olur biter ve Galatasaray'ın önü açılır. Adnan Polat da bunu bir şantaj olarak algılayıp öyle yorumladı. Ben dedi ibra olmak için yani mali ve idari açıdan onay almak için eee Seçime gideceğimi açıklamam. Bu bana yapılan bir şantajdır ve ben bunu kabul etmeyeceğim dedi. Bu bir şantaj değildir. İşte şudur budur. Karşılıklı tartışmalarla nihayet geçen pazar günü Mali Genel Kurul toplandı. Mali Genel Kurul toplantısında Adnan Polat sabahki açılış konuşmasında işte geçmişte söylediği birçok şeyi tekrar etti. Yeni bir şey söylemedi. Sadece bizi SPK ve Maliye Bakanlığı'na ispiyonlayanlar var dedi. Lisede bunu mu öğretiyorlar? Gibisinden bir çıkış yaptı. Ancak e, gün boyu yaklaşık 2000 kişi katıldı. Bu bir rekordu Galatasaray Kongre, Mali Kongresi için. 38 kişi de söz alıp konuştu ve Polat baktı ki iş gayet ciddi. Oluşan tepkiler çok yüksek ve Kürsü'ye geldi. Dedi ki ben İzzettin Doğan ve Özkan Olcay gibi büyüklerimiz beni ziyarete geldi ve seçim karar almamı istediler benden. Ben de onlara demiştim ki bir on gün falan müsaade edin, düşüneyim, taşıneyim demiştim. Ama görüyorum ki bugün kongrede oluşan hava bu kararı daha erken vermem gerekiyormuş. Hava bunu gerektiriyor dedi. Bir hafta içerisinde Kararımı açıklayacağım. Söz veriyorum birisi. Aslında bu şu demekti. Tamam. Tamam. Mesajı aldım. Hakikaten e, artık önünde durulamayacak bir durum oluşmuş. Camiada oluşan tepkiler bu yönde. Tamam. Mesajınızı aldım. Seçme gidiyorum. Ama bunu kararımı açıklayacağım şeklinde söyledi. Yani bir taraftan hala o da o ben ibraha olmak için seçim kararı açıklamayacağım. Bu şantajı yemeyeceğim. Demek için yine üstü kapalı söyledi. Şimdi bana göre burada burada Polat seçime gideceğini söylemiş oldu. Mali genel kurul katılımcıları da bunu yeterli bulsalardı herkes istediğini almış olacaktı. Solat işte İbra olmak için seçim lafını etmemiş olacaktı. Ama onun istifasını seçime gitmesini isteyenler de Mali Genel Kuruldan sonra bu kararın çıkacağını bilerek bunun ipuçlarını almış olmanın rahatlığıyla İbrahim'i yapacaklardı. Ve bu iş bir nevi sessiz bir anlaşmayla çözülecekti. Fakat İnan Kıraç değerlindeki muhalifler hayır dediler. Açık ve seçik bir şekilde seçime gideceğini açıkla. Yani duruşlarıyla, tavırlarıyla bunu ortaya koydular ki İnançraç eee bundan bir bir ay önce yapılan divan kurul toplantısına da gelmiş, konuşmuş ve gitmişti. Bu sefer gitmedi, oturdu. Sonuna kadar oturdu. Bir nevi o Yeniçeri isyanı gibi kelle istirük Havasıyla Kongre Polat'ın bu talep açıklamasını da ikna edici bulmadı. Hayır, açık ve seçik söyle. Yani bir nevi kongre biat istedi Polat'tan. Polat da yemini yaktı. Son anda yapılan çağrılara da kulak asmadı ve yönetim mali açıdan ibra edildi, idari açıdan ibra edilmedi. Şimdi burada Kimsenin Galatasaray falan düşündüğü yok. Herkes. Çünkü Galatasaray menfaatleri bir bütündür. Madem kutsallaştırıyorsunuz bu camiyi, o zaman menfaatler bir bütündür. Mali açıdan itibarını zedeleyecek bir harekete kalkışmayan kongre idari açıdan bir Galatasaray başkanının düşürülmesi itibarını karşısında karşısındaysa aynı özeni göstermiyor. Şimdi bir yönetim ekonomik açıdan başarılı bulunmuşsa, doğru işler yaptı düşünüyorsa, aynı zamanda bu iyi bir idaredir yani. Bu nasıl bir oluyor? Hayır, hayır. Mali açıdan mecburdu bir kere o idare genel kul o ibrahi vermekte mecbur. Çünkü kulüpler dernekler yasasına bağlı çalışıyor. Eğer e, mali açıdan ibra edilmezse problem yaşıyor kulüpler. Mali dernekler yasası gelir falan ne oluyor ne bitiyor burada der ve hani kulübün kapanması riski bile ortaya çıkabilir. O yüzden burada bilinçli bir şekilde kulübe zarar gelmesin aman aman denilerek o iş o şekilde halledilir. Artı, artı esas daha önemlisi şu artık e, büyük futbol kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon şirketler kurdular. Ve bu şirketleri genelde borç harç bu şirketlerin üzerinde oluyor ve bunun denetimi mali kurullarda olmuyor. Yani üyeler bunları denetlemiyor onlar SPK'ya vesaire şuna buna bağlı. E, geriye kalıyor dernek. Dernek artık sembolik bir şey. Yani ona bir uyduruktan bir bütçe gösteriliyor. 20 lira bütçe. İşte sezon sonunda şu kadar gelir bu kadar gider. Hop otomatikman o hep kar edilerek kapatır zahir. Kar eder. Yani o bir göstermelik bir durumdur. Hasılı ortada bir 440 milyon net borç var. E bu borcu kim ödeyecek? E Galatasaray ödeyecek. Ama dernek, derneğin zararı yok, borcu yok, harcı yok. Yani bu çifte yapılanmadan dolayı burada bir e, tuhaf durum var. O yüzden de işte aslında 440 milyon borcu olan, 1 milyon lira borcu olan bir yönetimin mali açıdan ibra ediliyor. O üstü kapalı. Nasıl yani buyurun buradan yakın yani böyle şey mi olur? Ama oluyor işte burası Türkiye. Dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Ne olur söyleyin Sevenler Bana Ayrılıklar Aşk itabından le gülmeden daha terk etmek kanunu aşk ki Ana da o imginin eni karaya gidi hayal ederim Ben Kenan Başaran radyo havandasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Evet, mali genel kurulda olan aslında bir oyun. Yani bu bir güç oyunuydu. Burada Adnan Polat'ın mali açıdan ibra edilmesi, yönetim açıdan edilmemesi tamamen Galatasaray'daki gerçek güç sahipleriyle görünürdeki güç sahipleri arasındaki savaştı. Adnan Polat bunu ...değiştirmek istediğini söyledi... ...son dönemde. Belki mecbur kaldı... ...belki başka yapacak bir şey kalmadı. Gideceğini biliyordu. İstese giderken... ...bir... E, ...gövde gösterisi yapayım dedi ama... E, ...şunu hesap etmedi galiba... ya ne olursa olsun... ...bu genel kurul... ...beni hem mali hem... ...idari açıdan onaylar... ...diye düşündü. Niye? Çünkü Galatasaray'ın... ...gelenekleri görenekleri, sessiz ve gizli, e, yazılı olmayan e, kaideleri bunu gerektirir diye düşündü ama zaman değişmiş. Galatasaray'da değişmiş. Artık kol kırılıp yen içinde kalmıyor Galatasaray'da. Hani bir ironiyle zaten Ali Sami Yen de kalmadı. E, Hasılı Galatasaray çok değişti. E, Galatasaray'ın kutsalları artık farklı. Yeni nesil, yeni jenerasyon bu tür şeylere pek prim vermiyor. Ama aslında eskiler de çok mu veriyordu? Ee, geçen hafta sonu, pazar günü ben bir yazı yazdım. Galatasaray e, tarihin önemli isimlerinden genel sekreter, efsanevi genel sekreteri Kemal Onar hatırladıklarından isimli 3 ciltlik toplam 1200 sayfalık bir kitap çıkarttı varlık yayınlarından. Ben bu kitabı inceledim, araştırdım, okudum. Ve sonuçta ilginç şeyler çıktı ortaya. Onu yazdım. Galatasaray Başkanı ve Başkanlık makamı çok önemlidir. Bunu çok sık duyarız. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da önemlidir de Galatasaray'ı bunu çok daha kutsallaştırırlar. Ama o kitapta gördüm ki yazılı olarak da kayıtlara geçmiş Yurdaşen Hasan 90'ların efsanevi, bu efsanede herkesi herkese yakıştırırız biz. Futbol şubesi yöneticisi Alp Yalman yönetiminde yer alıyor. Daha sonra ayrılıyor ve paralarını istiyor. Diyor ki ben şu kadar para verdim, verin paramı. Kemal Onar, Mali Genel Sekreter diyor ki ya ortada bir kayıt kuyutu yok yani bir getir belgeni verelim. Alp Yalman araya giriyor, Alp Yalman'a soruyor Kemal Onar. Tamam diyor söyleyin diyor işte 130 milyon TL aldım borcuma mahsuben vesaire. Ee, Yurdaşan Karasan buna benzer bir belge gönderiyor ama muhasebe teknikler açısından e, yanlış bir kağıt yolluyor. Derken Kemal onlar hani bu belge olmaz mı olmaz derken e, kara düzen bir e, sisteme sahip olan Yurdaşan Karasan'ın tepesi atıyor tırnak içinde ve sarılıyor telefona Ağza yani burada söyleme mümkün olmayan kelimeler yani her türlü sinkaf dediğimiz küfür ediyor. Kime? Galatasaray başkanına sahtekar kelimesini kullanıyor. En hafif bu. Ben o sahtekar Alpin diye başlayan ve paramı vereceksiniz. Siz kimsiniz? Kim oluyorsunuz? İstanbul'da bir milyona adam öldürülüyor. O zaman bir milyon yani bugünün bir lirası. Malum çok enflasyonun yüksek olduğu yıllarda. haslı e, o tarihçeyi karıştırdığımız zaman görünürde çok aristokrat bir cami ama perde arkasında herkesin herkesin yüzüne gülüp arkasındansa nice oyunları, entrikaları çevirdiği bir yapıdan söz ediyoruz. İşte o yapı 100 yılı aşkın süredir aslında çok fazla değişmiyor. Sadece oyuncuları değişiyor diyeceğim ama oyuncular da değişmiyor. Galatasaray Kongresi'nin üyeleri de Allah gecinden versin. Hepsi maşallah yani, yani genç dediklerimiz bir de 40-50 yaşında onu söyleyelim. Ne mutlu. Demek insanların e, ömrü uzuyor. E, ve ne oldu? Şimdi Adnan Polat dediğim gibi mali açıdan Onay aldı, idari açıdan alamadı, kendi değiştirdi. 30 yıldır değişmeyen, değiştirilemeyen tüzüğü değiştiren Adnan Polat kendi boynuna ilmi de geçirmiş olduğu için kendi çıkarttı, değiştirdi ve de övündü tüzük. Diyor ki 30 gün içinde seçime gideceksin eğer idari açıdan ibra olmazsan. Polat da şimdi diyor ve aynı zamanda seçime de giremiyor. Aradan bir seçim geçecek ki Polat ve yönetimdekiler tekrar aday olabilirsin. Polat da şimdi işi mahkemeye taşıyayım mı, taşımayayım mı diye tartışıp duruyor. Ee, dün yönetimden bazı isimler, daha önceki muhalif isimler istifa etti. Yani tam bir e, toz duman Galatasaray. E, diyorlar ki Adnan Polat'a gitme, zaten yıprandın kadar yıpran, bir de kulübü mahkeme kapılarına taşıma. O da onuru kırılmış. O da onuru kırılmış yani mali açıdan bana onay veriyorsunuz idare açıdan niye vermiyorsunuz ayrıca mali genel kurulun yapılış yöntemi oylama sistemi de hakikaten evlere şenlik yılların tahkim kurulu başkanı e, yani bu işleri bildiği varsayılan Türker Aslan hakikaten çok acemice yönetti deniliyor ki Adnan Polat bu işi mahkeme götürürse kazanabilir ama anladığım kadarıyla kişiler kazansa da Galatasaray kaybediyor her ki Vaziyet bu. Galatasaray'ın başkanı Devrik Hacı gitti. Bakın Hacı'nin gidişini bile konuşmaya fırsat bulamadık. Şimdi emanetçi Bülent Ünder var Beşiktaş'taki gibi. Yazık yani başka söylenecek bir şey yok. Yazık. Türkiye'de her şeyi bir anda yapmak istiyoruz. Adnan Polat'ın en büyük hatası buydu. Ekonomik yapılandırmaya soyunurken kulübü bir yandan da şampiyonluk peşinden koştu. 230 milyon dolar para harcadı 3 yılda futbola. Yahu koskoca Arsenal yani İngiltere'nin en zengin kulübü bile kulüplerinden biri bile yeni bir stat yaptığı zaman diyor ki benden şampiyonluk beklemeyin. Yani böylesine güçlü kulüpler bile bunu söylerken siz hem yeni stat yapacaksınız, hem kulübün borç harç yapısını yapılandıracaksınız. Şirket birleştireceksiniz darar ziyanı ortadan kaldırmak için. Hem de şampiyon olacaksınız. Oh ne ala bundan alası Şam'da kayısı demişler. Böyle şey olur mu? Adnan Polat bu hataya düştü. O yüzden bugün bu noktaya geldi. Ha bir yerde de haklı çünkü Galatasaray'da da bir şey beğendiremiyorsunuz. Yani Faruk Süren UEFA kupasını kazandırdı, 4 yıl üst üste şampiyon yaptığı süper kupayı kazandırdı tırnak içinde arkasına teneke bağlanarak gönderildi kulüpten. Borcu harca batırdı diye. İstiyorlar ki hem mali açıdan 4 dörtlük kar eden bir kulüp hem şampiyonluklar peşinde koşan hem stat yapan hem yol yapan hem enerji santrali ya böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Futbolda kar etmek mümkün değil. Geçici olarak kar edersiniz. Futbolda önemli olan sürdürülebilir bir borçla kulübü idare edebilmektir. Mevzu budur. Ötesi yoktur. Barcelona bile 6 kupa kazandığı dünyada sene epitopu 5-10 milyon euro kar etmiştir. O kadar. Bundan sonra Galatasaray artık Mayıs yani şu Adnan Polat mahkemeye gidecek mi gitmeyecek mi gitmeyecekse 30 gün içerisinde seçim yapılacak ve yeni yönetim gelecek ve ben şunu da şuradan söylüyorum ki yeni yönetim de gelse Ünal Aysal diyorlar başkası da gelse o başkan da şampiyonluk da yaşasa eminim ki istifalara zorlanarak Galatasaray'dan gönderecek çünkü Galatasaray tarihi bu şekilde Galatasaray konusu sözü epey uzattık, ee, mecburduk çünkü haftaya damgasını vuran Galatasaray'da. Gelelim Emili takıma ee, ama madem yeni bir konu açtık kısa bir ara verelim. Müzik lay ne Acımadan geçer yıllar, zamanla yalnızlık başlar. Yola çıkar pişmanlıklar. Kal, sevgini de al. Gidiyorum ben, sen hoşça kal. She'll come. Ben Kenan Başaran, radyo alandasınız. Paslaşmaların son bölümdeyiz. Milli takım e, Avusturya ile Türkiye'de, İstanbul'da karşılaştı. Şükrü Saracoğlu'ndaki mücadeleyi Türkiye 2-0 kazanarak yeniden e, ikincilik şansını arttırdı. Artık bu saatten sonra anlaşılan o ki Belçika ile Türkiye arasında bir ikincilik savaşı e, yaşanacak ve muhtemelen Belçika'daki maç İki takımın kaderini belirleyecek. E, Gusi'nin çok eleştiriliyordu. E, ve umutlar azalmıştı kendisinden ama Salı akşamı Kadıköy'deki milli takım bana çok sempatik geldi. Nuri Şahin'in önderliğinde orta sahada Mehmet Ekici Hamit'i zaten biliyoruz. Geride Serdar kesim al. Ee, yani çok tatlı bir takımdı bu. Özellikle Mehmet Ekici... ...eğer üstüne koyarak devam ederse... ...hani bozulmazsa... ...tırnak içinde... ...belki de Mesut'un... ...tahtına aday olabilecek bir isim doğuyor. Ee, çok zarifti, ...çok teknik... ...çok akılcıydı. Aynı şekilde Nuri Şahin... ...yani... Sadece futbol oynarken izledik biz onu. Emre Berezoğlu'nun pozisyondaydı. Oysa ki biz o pozisyonda sadece topla değil, hakemle oynayan, rakiple oynayan, kendi arkadaşlarıyla oynayan bir oyuncuya yani Emre Berezoğlu'na alışmıştık. Nuri başka bir şeyin de mümkün olabileceğini gösterdi ve bunun daha güzel, daha sempatik olabileceğini gösterdi. Diğer yandan en reliklerinde sürdüğünü gördük. Arda Turan aylar sonra bir 90 dakika oynadı. Gol attı ama onun dışında yoktu sahada. Kendisi de bunu biliyordur. Buna rağmen attığı golden sonra basın tribününe bunu da yazım diye bir hareket yaptı. Neymiş efendim? Arkadaş herhalde basınca kendisi hakkında çıkan eleştirilere cevap veriyor. E, Valla bir kere şunu söyleyelim, eleşt kendisini kızdıran eleştirilerin yüzde 40-50'si diyeğim, magazin basında çıkıyor. Yani aşk hikayeleri magazin basında çıkıyor. Onun dışında e, futbol konusu daha çok spor sayfalarında Ve kaç aydır sakat olduğu için zaten piyasada yok. Dolayısıyla. Niye spor basında bunu da yazın dedi ee, bilmiyoruz spor basını kendisini çok sever ayrıca yani ama ama işte dedik ya yani sadece gol kral olmak sadece gol atmakla e, metin oktay olunmuyor bakın metin oktayın hasletleri başka bir şeydi onu iyi düşünmek lazım gelelim takıma. Dediğimiz gibi yeni isimler vardı. Yeni isimler ve Hiddink'in uzun süre üzerine düşündü. Daha çok yurt dışında oynayan göçmen oyunculara, göçmen ailelerin çocuklarına dayalı bir takım oluşturmaya başlamış. Ve bunun ilk provasını da Avusturya karşısında yaptı. Oyunun ilk yarım saati çok mükemmel bir Türkiye'yi istedik akıl oynayan, duygularını geri plana tutan bir takım. Ee, ama ikinci yarıda rakibin de biraz kıpırdanmasıyla tekrar duygusallaşan bir Türkiye izledik ve bocalama oldu. Ama bu arada gol bulduk, 2-0 oldu. Son bölümde pek de hakkanetli olmasa da bir penaltı kazandı Avusturya, ama Volkan gole izin vermedi ve böylece. Ee, Farklı, serin kanlı diyebileceğimiz, işte aklıyla e, oynamaya çalışan bir takım izledik. E, umutlu, umutlandık yani. Gussi'nin kibasın toplantısında şunu söyledi. Tamamen yani o çok iyi olduğumuz 30 dakikalık bölümde bile eleştirecek şeyler bulabilirim. E, onu söyledi. Eee Hamit de basın toplantısına katıldı. O da e, şuna dikkat çekti özellikle. 2-0 öndeyiz. Maçın son 5 dakikası ve bizim tribünlerimizden rakip kaleciye e, çeşitli maddeler atılıyor. Ya olacak şey mi dedi. Evet. Maalesef oluyor Türkiye'de. Hasılı Türkiye aldığı 3 puanla puanını 9'a çıkarttı. Ağustos-Belçika ile yarışacak. Almanya bu grupta favori zaten. Bizim için burada oynayacağımız Almanya maçı da çok önemli biz o maçtan. Eğer 3 puan çıkartabilirsek Belçika'ya deplasmanında 1 puan bizim için yeterli olabilir. Ancak bir sonraki maç Haziran'da, Haziran'ın başında. 2 ya da 3 Haziran kesin. Umarız o gün Türkiye için e, milli takım için hoş bir gün olur. Ve mağzmı da ölüm yıldönümünde bile sevgiyle anmış oluruz. Bu haftalık da bu kadar. Ben Kenan Başaran haftaya tekrar paslaşmalarda ve radyo havamda bilit olmak ümidiyle hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran